ve kulle dalaletin fil Selamünaleyküm aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Ses geliyor zannediyorum bir sorun yok Musa abi bir ara yoktun biz Birkaç dakika bekledim sonra ben Derse girdim İnşallah Fazla sessizlik oluşmasın Diye girdim Tamam eyvallah. Ben senden işaret bekledim. İşaret gelmedi. Tahmin ettim bir problem olduğunu. <gülüyor> Girdim inşallah. Evet kıyamet alametleri derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Biliyorsunuz bu alametler içerisinde Allah Resulü ve Vesselam'ın gönderilmesiyle başlayan alametler ve Büyük alametlere doğru Yani küçük alametler Orta e, ölçekteki alametler Ve büyük alametler diye derslerimde devam ediyoruz Önceki hafta e, Şiddetli cimriliğin artması Ticaretin artması Yere batma Mesholma Taşlanma Yani suret değiştirme ve taşlanma Depremlerin çoğalması gibi Konulara değinmiştik İnşallah bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de örtülü çıplak kadınların ortaya çıkması. Alametlerden birisi de kadınların İslam adabından çıkmalarıdır. Bu da ayıp yerlerini iyi örtmeyen elbiseler giymeleri, zinet Saç ve vücutlarından örtünmesi gereken yerleri açmalarıyla olur. Abdullah ibni Amr radıyallahu anh'dan gelen hadiste Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. Seyekûnû fi âhir ümmeti ricalun yerkabûne alas surûci ke eşbâhir rihâl. ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسية عاريات على رؤوسهم كأسلمات البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْعُمَمِ قَبْلَكُمْ Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, ahir zamanda ümmetimden deve semerine benzer eğerlere binen adamlar olacak. Ve mescit kapılarında inecekler. Onların kadınları örtülü çıplaktır. Başları cılız, uzun boyunlu deve hürgüçleri gibidir. Onlara lanet edin, çünkü onlar lanetlidirler. Eğer sizden sonra başka ümmetler gelmiş olsaydı, muhakkak sizin kadınlarınız, onların kadınlarına hizmetçi olurdu. Aynı sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi, buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi İmam Ahmed Raşidullah rivayet ediyor. Yine hakimdeki rivayette ise şöyledir: "Seyakun fi aakhir hadhih al-ummati rijal yerkabunna al-mayathir hatta yatu abuab masajidihim, nesâhum kasiyat gariyat." Ali Sattasalem buradaki rivayette diyor ki, Tirmizideki pardon nesâideki e, hakimden olduğunuz Pardon söyledik. Mescitlerinin kapılarına gelme amacıyla ümmetin sonunda gösterişli eğerlere binen adamlar olacaktır. Yani eğerleri dikkat çeken işte e, deve semerine benzeyen e, Eğerleri olan ancak gösterişli olan bir takım adamlar mescit kapılarına gelirler. Onların kadınları örtülü çıplaktır, Yine Ebu Hureyre radıyallahu gelen bir hadiste Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. Ateş ehlinden iki sınıf vardır ki ben henüz onları görmedim. Yani aleyhisselatü vesselam'e bu gösterilmedi. Biliyorsunuz cehennem ve vesselam'e gösterildi, cennet gösterildi veya cennet ve cehennemdeki insanlar ona gösterildi. Ancak bu iki sınıfı ben görmedim buyuruyor ve vesselam. Bunlardan biri ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döverler. Hatırlarsanız bunların geçmiş tarihte e, el, vali yardımcıları olduğu yani emirlerin yardımcıları olduğu ve gerçekten öküz kuyruğuna benzeyen bir takım kırbaçlar taşıdıklarını ve insanları bununla darp ettiklerini daha önceki derslerde ifade etmiştik. Ve bunlar için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlileri diye buyurmuştu. Diğerleri ise elbise giyinmiş fakat çıplak olan, erkekleri kendilerine meylettiren, kırıtarak yürüyen kadınlardır. Onların başları Horasan develerinin hörgücü gibidir, iridir. Bu kadınlar cennete giremezler. Ve onun kokusunu da duyamazlar. Oysa cennetin kokusu şu kadar mesafeden muhakkak hissedilir diyor aleyhisselatü vesselam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu gelen bir rivayette kıyamet alametlerinden bazıları şunlardır buyuruyor ve vesselam. Giyinik çıplak kadınların giydikleri elbise türlerinin ortaya çıkması. Giyinik çıplak kadınların giydikleri elbise türlerinin ortaya çıkması. Bu okuduğumuz hadisler Resulullah ve Vesselam'in mucizelerindendir. Onun haber verdiği bu şeyler zamanımızdan çok önce meydana gelmiştir diyor i̇mam Nevevi Rahimullah Müslim'in şerhinde. Günümüzde ise daha çok ve belirgin olarak görülmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kadınlardan bu sınıfı, kâsiyetun âriyet, giyinik çıplaklar olarak isimlendirmektedir. Çünkü onların üstlerinde elbise vardır, ama buna rağmen çıplaktırlar. Çünkü elbiseleri çok ince ve şeffaf olduğu için, onlar tam olarak e, örtme vazifesi görmez. Zamanımızdaki birçok kadının elbiseleri, böyledir. Tabi bu açıklamayı da Yusuf el-Kardavi İslam'da Helal ve Haram isimli kitabında yapıyor. Ancak doğrusu bugün e, kadınların büyük bir çoğunluğu e, kendilerini setretmekten kaçınmış, hijab içerisine girmekten kaçınmış ve gerçekten örtülü çıplaklar tabirine müstehak olmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bizlere haber vermiştir. Veya şöyle denilmiştir. Kesiyetun âriyât giyinik çıplaklar kelimesinin manası elbise vücudunu örter ama çok dar olduğundan vücudunun ayrıntıları vücudunun hatları ortaya çıkar. Affedersiniz göğüsleri ve kalçaları belli olur veya vücudunun bazı yerleri gözükür. Bu yüzden ahirette cezalandırılırlar. Ve gerçekten günümüz cahiliye kadını e, yani üstünü örtmek veya hicab et, ettiğinden veya tesettür olsun diye ya da efendim çıplak olan vücudunu örtmek için libas giymemektedir. Aksine Cahiliye cahili kadın cahiliyenin yetiştirdiği kadın elbisesini örterken kendisini daha iyi teşhir etmek için giyinmektedir. Kendisini daha iyi teşhir edebilmek veya daha güzel görünmek için giyinmektedir. Ve gerçekten bu anlamda Allah azza ve celle'nin emrettiği tesettürün dışına çıkan Herkes bu ayetin kapsamına veya bu hadisin veya bu tehdidin kapsamına girer. İşin doğrusu Allah azza ve celle'nin hatırlayınız Adem aleyhisselamı dünyaya gönderdikten sonra dedi ki burada yaşayacaksın, burada öleceksin, burada dirileceksiniz ve Adem'in çocuklarına döndü ve dedi ki onlara emretti şeytan sizi babanızı aldattığı gibi aldatmasın ve dedi ki Allah sizler için libas indirdi. Yani biliyorsunuz Adem Aleyhisselam o ağacın meyvesinden yiyince avret yerleri açılmıştı. Allah Azze ve Celle onun hata yaptığını anlaması için ona ilk verdiği ceza edep yerlerinin açılması oldu. Adem Aleyhisselam ile Ümmüne Havva Aleyhisselam böyle bir şekilde cezalandırıldılar. Allah Azze ve Celle ise bize libası indirdiğini ve e, en güzel libasının da takva libası olduğunu, takva elbisesi olduğunu haber verdi. Ancak günümüzde insanlar vücutlarının belli yerlerini dekolte olsun diye teşhir etmekteler, belli yerlerini de örtmekteler. Aslında o örtünen yerler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kâsiyetun hâriyet, giyinik çıplaklar olarak... Çıplak bir şekilde ortalıkta gezmektedirler. Resulullah aleyhisselatü vesselam onları giyinik çıplaklar olarak nitelendirmiştir. Yine erkekleri kendilerine meylettiren, kırıtarak yürüyen, başları horasan develerinin hörgücü gibi iri olarak vasıflandırmıştır. Resulullah aleyhisselatü vesselam sanki içinde bulunduğumuz zamanı görür gibi bize haber vermiştir günümüzde kadınların saçlarının çeşitli şekillerde taranıp güzelleştirildiğini, kuaför isimli dükkanlar, dükkanlara giderek, bu dükkanlarda erkekler çalıştığı halde, çok yüksek fiyatlarla saçlarını yaptırdıklarını, ve bütün bunları yaparken, şeytanın bir dürtmesiyle, ta tepeden tırnağa Allah'a isyan edebilmektedirler ve burada bu arada bu kuaför salonları da şeytanların cirit attığı salonlar haline gelmiştir. Doğrusu doğrusu Allah azze ve celle Müslüman kadına örtünmeyi emretti ve ona kendiliğinden görünen yerler müstesna ve bu konuda biliyorsunuz İbn Bezrahimullah'la Elbani rahimullah ve onun çizgisinde olanlar arasında birbirlerine reddiye yazdılar, el ve yüz konusunda. Ancak e, Elbani Rahimullah'ın şu sözü e, gerçekten e, beni çok e, etkilemişti ve güzeldi. Diyordu ki, yani el ve yüz, el ve yüz gerçekten Kur'an ve sünnetin haram ettiği bir şey değildir. Ancak ben eşimin ve kızlarımın ellerine eldiven giydirir, yüzlerini de örterim, diyordu ve gerçekten bu yakışık bir durumdur. Aynı şekilde o başlarını deve örgücü gibi yapanlar, özellikle bugün tesettür kendisini tesettürlü zannedenler veya tesettürlü tesettürsüzler diyeyim bu da bana ait bir tabir olsun. Bunlar kendilerini sözde tesettüre sokarken başlarını deve örgücü gibi yapmaktadırlar. Halbuki Allah Resulü ve sellem diyor ki onlar cennetin kokusunu dahi Alamazlar. Dolayısıyla kişi kendine yakıştırdığı gibi değil Allah Azza Ve Celle'nin emrettiği gibi tesettüre girmek zorundadır. Çünkü Ahzab 36. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَمَرْكَانَ لِمُؤْمِنِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا ve اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَارًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا Diyor ki Allah ve e, mümin erkek ve mümin kadınlar Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman seçim yapma, pazarlık yapma, tercih yapma hakkına sahip değildirler. Kim böyle yaparsa isyan etmiştir. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse gerçekten büyük bir sapıklığa düşmüştür. Elbani Rahimullah'tan örnek verdim. Onun bir ee, günümüzde Türkçe'ye kazandırılmış bir eseri de var. Ee, e, mesela e, Müslüman kadının örtüsü isimli bir kitabı var. O Müslüman kadınlar o kitabı okusunlar ve oraya baksınlar. Müslüman kadının Kur'an ve Sünnet'in öngördüğü, gördüğü, Kur'an ve Sünnet'in emrettiği e, tesettür şekli vardır. O da mesela en basittiği bu giyinik çıplaklardan olmamak için ne yapacağız? Dar Giymeyeceğiz. Bu sözümüz hem erkek için hem kadın içindir. Dar giymeyeceğiz. Vücut hatlarını belli edecek kıyafet giymeyeceğiz. Efendime söyleyeyim, dar olmayacak, vücudun tamamını kapatacak, efendim gayrimüslimlerin tesettürüne veya onların giyimine benzemeyecek, bol olacak ve sair bu şekilde biliyorsunuz. Tesettürün kendisi zineti örtmek içindir. Bugün maalesef kadınlarımız özellikle Müslüman kadınlar tesettürlerini zinete çevirmişlerdir ve süslenerek süslerini örtmeleri kendilerine emredilmişken onlar kendilerini örten libası süsleyerek dışarıya çıkmaktadırlar. Gerçekten bu da Allah ve Resulüne isyan etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın dediği Kıyamet alametlerinden bazıları şunlardır. Birisi giyinik çıplak kadınların e, giydiği elbise türlerinin ortaya çıkmasıdır. Önceki derslerimizde bunların üzerinde durmuştuk ve bu konuda modacıların neler yaptığını, efendim kadının iffetini nasıl ayaklar altına aldıklarını, ne şekilde onun üstünde ilahlar olduklarını ilan ettiklerini ve bu kadınların onlara itaat ederek aynen onların getirdiği ölçüler gibi, e, ölçülere uyarak giyindiğini söylemiştik. E, i̇nşallah bu konuyu böylelikle bur burada noktalayacağız. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de mümin kişinin gördüğü rüyanın gerçekleşmesidir. Mümin kişinin gördüğü rüyanın gerçekleşmesi. Kişi imanında ne kadar samimi olursa gördüğü rüya buna göre gerçek olmaktadır. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah ve sellem'den şöyle buyurduğuna haber veriyor. İzaktara vezzaman lem teged lem teged Rüya'l-müslim müslim ve esdequhum rüya esdequkum hadîsa ve rüya'l-müslim min 45 cüz'en min'n-nebûve Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki zaman yani kıyamet yaklaşınca Müslüman'ın gördüğü rüya neredeyse yalan çıkmaz sizin rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Sizin rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Müslümanın rüyası, nübüvvetin 45, 45 cüzünden biridir. Yani 45'te biridir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu lafız, Müslüme aittir. Buhari'deki e, lafızda ise şöyle geliyor. لَمْ تَكَتْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذ۪يبِ kana كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَاِنَّهُ la يَكْذِبِ Mümin kişinin gördüğü rüya neredeyse yalan çıkmaz. Nübüvvetten olan ise yalan olmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani nübüvvetin bir parçası olan bir şey yalan olmaz. Bu okuduğum iki hadis, yani rüyanın önemini ortaya koyuyor. Özellikle mümin kimse için, özellikle kıyamete yakın alametler anlamında önemi ortaya çıkıyor. Peki, bu hangi hallerde olur? İnsanlar bugün ee, rüyalarla çok ilgileniyorlar, insanın böyle gayb gaybi haberlere veya gayba olan bir merakı vardır. Özellikle cahil insanların bunun peşine daha çok düştüğünü e, görürsünüz. Yani kendisini ilgilendiren ilmin peşine düşmez ancak rüyaların peşine düşer, Efendim bir rüya insanı olup çıkar halbuki bu kendisine hiçbir şey kazandırmamaktadır. Ancak Allah Resulü'nün haber verdiği nübüvvetin 45'te bir cüzü olan salih kimsenin gördüğü rüya sizin en doğru sözlü olanınız diyor Ali Seyyidü'l-Eslem. Nübü e, sizin rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır demesi Ali Seyyidü'l-Eslem. Onun bu sözünü, bu hadisi İbn Abi Cemre şu şekilde Açıklıyor diyor ki, Mü'min kişinin ahir zamanda gördüğü rüyasının yalan çıkmaması şu anlama gelir. Genellikle tabire ihtiyaç duyulmaz. Bu yüzden rüyaya yalan girmemiş olur. Yani i̇bn Ebi Cemre diyor ki, Yani Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği bu rüya şekli, tabir bile gerektirmeyecek şekilde, Açık ve gerçekten vuku bulan rüyalardır. Tabire ihtiyaç bulundurmadığından nübüvvetin bir cüzüdür. Nübüvvet de yalandan hiçbir şey taşımaz. Bu rüyada, vakıada gerçekleştiği için e, tabire ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü her tabir mutlaka içinde yalan taşır Yani isabet eder veyahut yanılır ya da bir parçasında isabet eder çoğunda yanılır yani böyle bir zanna dayanıdır ya isabet eder veyahut etmez ancak bu hadiste haber verildiği şekliyle olan e, salih kimselerin gördüğü rüyalar ise nübüvvetten bir cüzü temsil eden ve bunun haber verildiği rüya şeklidir. Ve devamla diyor ki, i̇bn Ebi Cemre Rahimullah, bu olayın ahir zamana ait olmasının hikmeti, o vakitte mümin kişinin garip olmasıdır. Diyor ki, muhtemelen bu olay, artık, kıyamete yakın dönemlerde olacaktır. Ve diyor, ortaya çıkmasının sebebi de, müminin garipliğidir. Tıpkı, Müslim'de, kayıtlı şu hadiste olduğu gibi, Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor, Beda'el İslamu gariben, ve seyaudu garibe, İslam garip olarak başladı, ve garip haline dönecektir. Dolayısıyla, İbn-i Ebi Cemre diyor ki, işte diyor, bu rüya, bu salih kimseler, bu rüyaları görecek olan salih kimseler işte bu gariplerdir. Çünkü Allah azza ve celle mümin kişinin o vakitte dostu ve yardımcısı olmuştur. Çünkü müminin gerçekte dostu ve yardımcıları azalmıştır. Allah azza ve celle de kendisine böylelikle rüyada ikramda bulunur demiş. Ancak Mümin kişinin gördüğü rüyanın gerçek olmasının ne zaman olacağı konusunda alimler arasında farklı görüşler olmuştur. Bunlardan birisi diyorlar ki kıyamet yaklaştığı fitne ve savaşların çokluğu sebebiyle ilim ortadan kalktığı ve dinin izlerinin yok olmaya başladığı bir vakitte olur. Yani diyorlar ki artık o kadar çok fitne ve savaş olur ki, bu sebeple ilim ortadan kalkar, dinin izlerinin yok olmaya başladığı bir zamanda, işte bu söylediğimiz alamet ortaya çıkar. Bu vakitte insanlar, fetret ehli gibidir. Yani, hani iki nebinin arasında yaşayan insanlar gibidir. Ve aynı bütün ümmetler, Nebilerinden dinlerini öğrendikleri gibi, onlar da kendilerine dinlerini öğretecek yeni bir önlere ihtiyaç duyarlar. Fakat son nebi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka, yeni bir nebi gelmeyeceğinden dolayı sadık rüyalarla telafi olunurlar. Ki bu rüyalar müjdeleyici ve sakındırıcı nübüvvetin bir parçasıdır. Yani diyor ki, onlar fetret dönemi insanları gibi olurlar. Başlarında bir önder, bir e, nebi isterler. Ancak bu olmayacağından son nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu için onlara Allah Azze ve Celle bu sefer rüyalarıyla kendilerine ikramda bulunur ve bu insanların gördükleri rüyalar gerçek olur Aleyhisselatü Vesselam en ee, rüyası en e, doğru olanlar sizin en doğru sözlülerinizdir veya sizin en doğrularınızdır demesi öyle bir dönemi haber vermektedir. Yalnız bu yeryüzünde hayırsız insanların kalmadığı dönem değil hayırsız insanların hayırsız insanların çoğaldığı hayırlıların azaldığı bir dönemdir. Ve e, bu hayırlı ve sadih kimseler de bu şekliyle rüya ile ikram olunurlar. Yine aynı şunda olduğu gibi Ebû Hüreyre radıyallahu anh diyor ya, "Yetakarabu'z zaman ve yuqbadu'l Zaman birbirine yaklaşır ve ilim ortadan kalkar. Diyor ki, e, bu bu söz yani bu şey e, az önce bahsettiğimiz alamet eee Allahu alem kıyamete çok yakın ancak hayırlı insanların henüz bitmediği bir dönemdir. İşte o ilmin ortadan kaldırılacağı zamana yakın bir zamandır. Bir diğer görüşte bu olay İsa bin Meryem aleyhisselamın tekrar geldiği zamana özgüdür diyen bir görüş var. Çünkü İsa aleyhisselam yeniden dünyaya inişi sırasında yaşayacak insanlar İslam'ın ilk dönemlerinden sonra en hayırlı ümmet ve en doğru sözlü insanlardır. Böylece rüyaları yanlış çıkmaz denmiş en doğrusunu Allah bilir. Tabii ki yani diyorlar ki Allah Resulü Satt ashabı, tabi'in ve tabeât bunlar diyorlar ki en hayırlı nesildir. Ondan sonra dünyaya gelecek hayırlı bir nesil varsa. O da İsa Aleyhisselam ile beraber yaşayanlardır. Kimine göre bu olay yani bu e, rüyaları e, hak olarak çıkacak bu kimseler işte İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan kimselerdir diyorlar. Ancak Allah en iyisini bilir. E, İbni Hacer Rahimullah da ilk söylediğim görüşü tercih ediyor. E, ve e, demin ifade ettiğim İbni Ebi Cemre Rahimullah'ın söylediği bu hadisi şerh ederken söylediği hakka yakın gibi duruyor. En doğrusunu bilen Allah'tır. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de yazının çoğalması, yani kitabe dediğimiz yazının çoğalması ve yayılması. i̇bn Mes'ud radiyallahu anh'dan gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İnne beyne yedeyiz sa'ah zuhurel kalem Kıyamete yakın kalem çoğalacaktır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Hadis Ahmet'in Müsnedinde geçiyor müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor. Kalemin çoğalmasından kasıt, yazının çoğalması ve yayılmasıdır. Nesey ve Tayalisi'nin Amr bin Talip'ten rivayet ettiklerine göre, Resulullah Aleyhisselatü ve şöyle buyurmuştur. İnne min eşrati sa'ah en yak surat yak surad tuccaru ve Ticaretle uğraşanların artması, ilmin yayılması, kıyamet alametlerindendir. Hatırlarsanız önceki hafta zaten bununla ilgili yani ticaretin artmasıyla ilgili hadisleri okumuştuk kıyamet alametlerinden. Hadisteki ilmin yayılmasından kasıt buna aracı olan yazının çoğalmasıdır. Bu durum günümüzde çok olarak görülmekte. Yazının yayılmasını kolaylaştıran matbaa ve kopyalama aletleri dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Gerçekten yazının çoğalması günümüzde akla durgunluk verecek ölçüdedir. Yani şu an siz yazıyorsunuz eskiden kalemle yazılırdı biliyorsunuz Allah azze ve celle kaleme yemin ediyor. Ee, ve Allah Azze ve Celle eliyle yarattığı, e, el, kendi yüce e, katında bulunan kalem var. Yani Allah Azze ve Celle kaleme yaz dedi. Kalem dedi ki ne yazayım ya Rab? Dedi ki kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Ancak bugün siz şu an klavye tuşlarına e, dokunarak yazıyorsunuz. Hatta sizin bu yazdığınızı dünyanın o bir ucundan bir başkası okuyabiliyor. Aynı şu an her birimizin değişik yerlerde, değişik mekanlarda olduğumuz halde okuyup yazarak iletişim kurduğumuz gibi. Allah Resulü aleyhissalatü ve selam işte bunu da inne beyne yedeyiz sa'ah. Kıyamet alametlerinden birisi de zuhurul kalem. Kalemin yani yazının çoğalması olarak Aleyhisselatü Vesselam haber vermektedir. Ancak, yani bu e, matbaa ve kopyalama aletleri oldukça artmıştır. Yani ne yapıyorsunuz? Hani diyorlar ya, kopyala yapıştır. Bunlar yapılıyor. Matbaalarda baskılar oluyor. E, her türlü kolaylık ortaya çıkmıştır. Ancak işin üzücü tarafı odur ki, bu yazının çoğalması, insanlarda, ilmi değil, cehaleti arttırmıştır. Faydalı ilim olan Kur'an ve sünnet bilgisi ve onlarla amel etmek azalmış ve kitapların çokluğunun insanlara bir faydası olmamıştır. Yani bu kalemin veya yazının çoğalması bir yerde fitneyi ortaya çıkarmış, bir yerde de bu çokluk insanları cahil veya sapık şeylerin arkasından düşmeye yönlendirmiş, ancak doğrusu insanlar haktan nasipleri çok az olmuştur. Allah Azze ve Celle bizi kağıdın ve kalemin hakkını veren kullarından bizleri kılsın ve gerçekten Allah Azze ve Celle e, ilmi emretmiştir ve bunu her Müslüman erkek ve kadına farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle bunu bize öğretecek e, araçları veya bu anlamda insanoğluna hizmet edecek olan araçları yaratmıştır. Bu da kalemdir ve bu kalemden yeterince istifade edilmedi. Ve kitabenin çoğalması da e, biz bu kitabeden kastımız Kur'an ve sünnet ilminin yayılmasıdır. Ve buna bağlı Rabbani alimlerin e, varlığını sürdürmesi ve insanlara hizmet Etmesidir. ilim adamı yetiştirilmesidir ve bu kadar teknolojiye rağmen bu kadar hizmete rağmen gelin görün ki bu ümmet cehalet içerisinde boğulmuştur maalesef الشedid. Bir diğer kıyamet alameti de İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin hafife alınmasıdır. yani sünnetin hafife alınması hatta Allah'ın dininin hafife alınması hadiste geçtiğine göre Abdullah bin Mesud radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir İnne min eşratis saati ay Yımrı Rəjül <gülüyor> bil <Ay> Mesbil Məsjid, la yuçalli fihirakatayin. Aisat Vəsələm buyurur ki, muhakkak ki, kişinin camiye uğrayıp orada iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Dikkat ediyor musunuz? Kişinin camiye uğrayıp Mescide uğrayıp iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Yani biz zannediyoruz ki kıyamet alameti denince işte Mesih Deccal ya da İsa Mesih Aleyhisselam ya da Yecicile Mecuc ya da Debbetul Ard ve hayır. Gerçekten günümüzde şahit olduğumuz, gördüğümüz örnekleri çoktur. Mesela mescide uğrayıp orada iki rekat namaz kılmamak kıyamet alametlerindendir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Başka bir rivayette ise en yectâzer raculu bil mesâcid felâ yusallifîh kişinin mescitten geçip orada namaz kılmaması yani kıyamet alametlerindendir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yine İbn-i Mes'ud'dan Radiyallahu anh'tan gelen Muhakkak ki mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Enes Radiyallahu Rasulullah Aleyhissalatu vesselam'dan merfu olarak şöyle nakletmiştir. İnne min amareti's saati en entu tuttaghad el turuqa Muhakkak ki mescitlerin yol edinilmesi Kıyamet alametlerindendir. Mescitlerin yol olarak kullanılması caiz olmayan işlerdendir. Çünkü mescitlere saygı göstermek demek Allah azza ve celle'nin dinine saygı göstermek demektir. Bu da hiç şüphesiz iman ve takva alametidir. Nitekim Allah subhanahu ve taala Hac suresi 32. ayette şöyle buyurmuyor mu? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dinine saygı gösterirse, şüphesiz ki kalplerin takvasındandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. اِذَا دَحَلَ اَحَدَكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَالْيَرْكَ عَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ لَا يَجْلِسِ en büyük felaketlerden birisi, kardeşimiz oraya yazdı, İnşallah ben karşılık vereceğim. En büyük felaketlerden birisi de, mescitler Allah'ın zikri ve ibadet mekanı iken, gayrimüslimler için turistik ve eğlenme yerlerine dönmesidir. Ve hatta sadece gayrimüslimler için değil, aynı zamanda kendisini Müslüman addedenler için de maalesef bu hale, gelmiştir. Bu durum çağımızda oldukça yaygındır. Bazı İslam ülkeleri ve kafirlerin ellerindeki bazı ülkelerde bunu görmekteyiz. Allah azza ve celle Müslümanları bu büyük fitnelerden ve belalardan muhafaza etsin. Arkadaşlar biz dedik ki yani Müslüman olmayanların, gayrimüslimlerin uğrak yerleri. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste yani bizim demin söylediğimiz tehlikenin bir yönüdür, bir boyutudur. Ancak dikkat ederseniz hadiste biliyorsunuz gayrimüslim olan bir kimseden namaz kılması beklenmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ سَاعَةِ اَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ yusalli يُصَلِّف۪ي Orada namaz kılmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. لَا يُصَلِّف۪ي رَكَتَيْن Orada iki rekat namaz kılmaz diyor. Dolayısıyla e, bu sözün muhatabı Müslüman kişidir. Müslüman kişidir. Şimdi yani biz eee Müslümanların büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu görüyoruz maalesef. Allah rahmet etsin, ee, İmam Ebu Hanife Rahimullah, biliyorsunuz, Tehiyatül Mescid ilgili, ee, mesela sünnet olduğunu söyler. Yani kişi kılını kılarsa ecir alır, kılmazsa terk etmesinden ötürü herhangi bir günahı yoktur manasında. Ancak, ee, Cumhur'un bu konudaki görüşü, onun, e, vacip olduğudur. Yani o namazın kılınmasıdır. Çünkü bununla ilgili deliller, emir sigasıyla gelmekte ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şu an örnek vereceğimiz hadislerde inşallah buna işaret etmektedir. Ve bu konuda farklı bir yanlış anlaşılma daha var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki فَاِذَا فَا دَحَلَ اَحَدَكُمْ el mescid Fel yerka rekatayn qabla an Sizden birisi mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu hadis Aleyhissalatu vesselam bunu emrediyor. Bir başka e, hadis de şudur. Başka bir nakil Biliyorsunuz Allah'a Resulü sallallahu aleyhi hutbe e, irad ettiği esnadaki hutbeyi dinlemek farzdır cuma hutbesini. Hatta Allah Resulü sallallahu ve Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Hayri sallallahu aleyhi ve buyuruyor e, Yanındakine sus dersen yanındakine sus dersen batıl bir iş yapmış olursun hutbe esnasında. Yani hutbe okunuyor sen onu dinliyorsun o sırada yanında birisi konuştu ona sus hutbeyi dinle demem bile batıl işler arasındadır. Dolayısıyla e, ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği bir esnada e, ashabtan birisi mescide girdi oturdu. Aleyhi ve hemen sözünü kesti ve ona dedi ki sen dedi namaz kıldın mı? O dedi ki hayır ya ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve aleyhissalatü vesselam ona dedi ki o zaman kalk, kıl ve otur. Kalk, kıl ve otur. Dolayısıyla bu namaz sünnet olsaydı, hutbede farz ise o halde o kişinin farz olana icabet etmesi, sünneti ise terk etmesi daha doğru bir davranış olacaktı. Ve aleyhissalatü Vesselam'de da elbette ki bu hale sukut ederdi. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz bir münker gördüğünde ona müdahale ederdi. Aynen bir münkere sessiz kalması Aleyhisselatü Vesselam'ın düşünülemezdi. Dolayısıyla hadis alan alimlerimiz veya sünneti bize nakledenler bunu öylece ayırdılar dediler ki Hadis Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli sünneti Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili sünneti, bir de takriri sünnet dediler. Yani takrir, razı olduğuna susmasıdır Aleyhisselatü Vesselam'ın. O halde, sukutu bile emir olan, sukutu bile hüccet olan bir nebinin Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyiz. O halde, bu konuda hiç kimsenin sesini onun sesinin üstünde tutmamak gerekmektedir. O halde, Aleyhisselatü Vesselam farz olan hutbe bile dinlenirken, o namazın önemini vurgulayarak acele de olsa kıl ve otur o kişi yıkılmaya yönlendirmesi bunun vacip e, olduğunu söyleyenlerin isabet ettiğini göstermektedir. Ancak yanlış anlaşılma şudur ki Allah Alem mesela insanlar e, diyelim ki kişi e, aslında bu namazı eğer oturacaksa yani mescide girip oturacak sakılması gerekir tahiyyat-ül mescid. Yani e, tahiyyat-ül mescid, mescidi selamlama namazı. E, hani diyelim ki akşam namazı için girdi ancak e, ezana birkaç dakika var oturması icap ediyor. O halde iki rekat kılar ve oturur. Ama adam girdi direkt öğlenin sünnetlerini kılıyor. E, bu kişinin kıldığı o namaz aynı zamanda zaten tahiyyat-ül mesciddir. Çünkü Allah Resulü sallallahu ve bu yürüyor ki fe iza dakhala ahadukum ila'l mescid falyark'a rak'atayn qabla an yajlis yani oturmadan önce kılsın oturacaksa kılsın yani oturmak caiz değildir kılmadan ama kişi o vaktin namazını kılacaksa veya başka bir namaz kılacaksa elbette bu aynı zamanda kendisi için tahiyatul mescittir dolayısıyla insanlar bu vacibi ee, bu yüzden almak istemiyorlar, anlamak istemiyorlar. Diyorlar ki, yani ben öğlenleyin 10 rekat namaz kılacağım. İşte farzdan önceki sinnetlerle so bir de bunun üzerine diyorlar, bir de 2 rekat dahiyat-ı mescid. Bu yanlış bir anlamadır. Bununla beraber Hanefi mezhebine tabi olduğunu söyleyen kardeşler, ee, diyorlar ki biz Hanefiyiz o yüzden kılmayız. Doğrusu bu büyük bir yanılgıdır. Ee, gerçekten İmam-ı Ebu Hanife rahimullah diyor ki fe sah sahah al hadis fe hiya mazhabi hadis sahihse benim mezhebim odur dolayısıyla bir hanefi'ye yakışan bir davranıştır tahiyatul mescid kılmak ve bununla beraber nisa suresi 115. ayette ve men yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lehu'l huda ve yattabi gayra sabilil mu'minin diyor ki kim kendisine hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse Aleyhisselatü Vesselam ve müminlerin yolundan yüz çevirirse. Dolayısıyla doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide uğradığı halde öyle iki rekat kılmayan kimseyi veya bu kişilerin durumunu kıyamet alametlerinden olarak bizlere haber vermiştir. İnşallah eee Terk ettiğimiz sünnet namazlar nazarıyla bakıyorum ben buna. Doğrusu bu namazın 24 saat hatta namazın kılınmasının haram olduğu vakitler var biliyorsunuz. Güneş doğarken, güneş zavallıdayken yani öğlen vakti ve güneş batarken. Ancak bazı namazlar bunlar müstesnadır. Bunlardan bir tanesi de tahiyatul Mescid'dir. Ve bununla beraber aynı şekilde Müslüman turistler veyahut gayrimüslimler veyahut efendime söyleyeyim, cahil Müslümanlar bugün mescidin hakkını böylelikle vermemektedirler. Halbuki az önce okuduğumuz Hac suresi 32. ayette وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dinine saygı gösterirse dolayısıyla mescitler de Allah'ın dininden ötürü saygı gösterilmesi gereken yerlerdir. Şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Sayabileceğimiz bir diğer kıyamet alameti de hilalin olduğundan büyük görülmesidir. Hilalin olduğundan büyük görülmesidir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Min ihtaribis sa'ah intifahu al-ehille. Hilalin olduğundan büyük görünmesi kıyametin yakınlığındandır buyuruyor Aisset vesalem. Hilalin olduğundan büyük görülmesi kıyametin yakınlığındandır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh ten gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu ve sellem şöyle buyuruyor. "Yinqirabü's saati intifahu'l ehle ve en yura'l hilalü <gülüyor> lileyletin fiqalu lileytayn." Kıyametin yakınlığından birisi de hilalin olduğundan büyük görülmesi. Ve bir gecelik hilali görüp bu hilal iki geceliktir denmesidir. Yani birisi der ki bir geceliktir, bir günlük, birisi der ki bir günlüktür veya bir kişi gördüğünde bir gecelik olduğu hal ve hilal bu iki geceliktir demesi gibi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan gelen hadisteye Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne min emârati sâ'ati en yural hilâlu lileyletin. فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ Muhakkak ki kıyametin alametlerinden birisi bir gecelik hilal görülüp bu hilal iki geceliktir denmesidir. Bu iki rivayette hilalin olduğundan büyük görünmesi olarak açıklanmıştır. Yani hilal aslında normal görünüyor ancak görüntü itibariyle yani normal duruyor. Ancak ona, ona bakanlar, ona nazar edenler, efendim, ee, onların gözünde bu hilal daha büyük görünmesi Bu da şöyle gelişir Her ayın başında hilal doğduğu zaman Alışıldığından daha büyük olur İlk görüldüğü gece sanki iki gecelik kadar büyük olur En doğrusunu Allah bilir ya, Ramazan e, hilalini takip ettiğimizde Bunları da belki yaşıyoruz ee, ilk gün göremiyoruz. Özellikle Türkiye'de maalesef böyle bir hassasiyet olmadığı için. Sonra ortaya çıktığında diyoruz ki bu hilal iki günlük mü üç günlük mü? İçimizde böyle bir şey oluyor. Ee, arkadaşlarla belki de böyle tartışmalarımız oluyor. allah Alem bu dini hassasiyeti olan bütün kardeşlerde vardır. Evet ben inşallah burada noktalayacağım. Ee, biraz sonra kaldığımız yerden Devam edeceğiz Evet Ve sallallahu ala Muhammedin Ve ala alihi Muhammed